Allahümme esşehli sadri ve yessirli emri ve hlul min lisani yafqahu qawli. Allahümme anfa'na bima allemtena ve allimna ma yenfa'na. Subhanaka la ilme lana illa ma allemtena. İnneke ente alimul hakim. Allahümme erina l-hakka ve verzuqna ittiba'ahu. Ve erina l-bâtil ve verzuqna iştinaben. Amin. Bir önceki dersimizde... Ehl-i Sünnet'in itikadını esas iman esaslarıyla Cibril hadisindeki Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a sorulduğu zaman iman nedir diye Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın imanın hepimizin bildiği 6 esasını açıkladığından bahsetmiştik ve demiştik ki biz de Ehl-i Sünnet'in menhecine uyaraktan bu 6 esası tek tek açıklamaya çalışacağız. Tabi bu açıklama normal kitaplarda olduğu gibi sadece teorik bir itikad değil Aynı zamanda bizim asrımızı ilgilendiren pratik meselelere de yine ehli sünnet menhecine esas alarak yani sadece Kur'an ve sünnete dayalı ve Kur'an ve sünnetin sahabe anlayışı ve fiiliyle uygulanmasını esas alaraktan bunlara da değinmeye çalışacağız. Geçen dersimizde itikadın temel meselelerinden bahsettik. Yani itikadın konusu nedir? İtikat ilmi ne zaman yazılmıştır? İtikat ilminin terimleri nedir? İtikat ilminin manası nedir? diye itikat ilminde esaslarımız nelerdir? Bunlardan bahsetmiştik. Şu anda da Allah azze ve celle izin verirse bugünden sonra tevhidin üç kısmı yani rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidi bir de esma ve sıfat tevhidinden bahsedeceğiz. Bugünkü konumuz Allah ve izin verirse rububiyet tevhidi. Şimdi rububiyet tevhidi dediğimiz zaman rububiyet tevhidinin manası kişinin Allah'ı Rab'lık sıfatlarında birlemesi Kişinin Allah'ı Rab'lık sıfatlarında birlemesi demektir Rububiyet tevhidine girecek olan bir insanın Şu üç esası çok iyi bilmesi gerekir Rububiyetin içerisinde olan manalar Rububiyet nereden alınmıştır? Rab kelimesinden alınmıştır er -Rab. Allah Azze ve Celle Rab olduğundan dolayı Bu Rububiyet tevhididir Rububiyet tevhidine girecek olan insanın şu üç noktaya çok dikkat etmesi lazım. Bir, Allah'ın yaratmada, rızık vermede ve işleri düzenlemede birlenmesi. İki, Allah'ın tam bir mülkiyete sahip olduğu noktasında Allah Azze ve Celle'nin birlenmesi. Üç, Allah Azze ve Celle'nin emretme, nehyetme, kanun yapma, insanların hayatına düzen verme noktasında... Allah Azze ve Celle'nin birlenmesidir. İşte biz buna rububiyet tevhidi diyoruz. Yani üç esasta Allah Azze ve Celle birlenirse bunun adı rububiyet tevhididir. Ve elhamdülillahi rabbil alemin diye namazlarımıza başladığımız zaman hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur dediğimiz zaman Sadık bir şekilde Allah azze ve celle'nin rububiyetini ikrardır bu. Yoksa eğer bu üç esasta kişi Allah azze ve celle'yi birlemezse, birinci noktayı tekrarlıyorum. Allah'ın yaratma, rızık verme ve kainatın işlerini düzenlemede Allah azze ve celle'nin birlenmesi. 2. Allah azze ve celle'nin tam bir mülkiyet sahibine inanarak, mülkiyet sahibi olduğuna inanarak Allah azze ve celle'nin birlenmesi. 3. Asrımızın en yaygın şirki olan ve çok insanın rububiyette bu noktada şirke düştüğü, Allah'ın emretme, nehyetme, yasaklama ve insanların hayatına düzen verme noktasında Allah azze ve celle'nin birlenmesidir. Şimdi e, birinci noktayı açıklayacak olursak, Rububiyet Tevhidinin esaslarından olan birinci noktayı açıklarsak. Dedik birinci nokta Allah'ın yaratması, rızık vermesi ve kainatı ne yapmasıdır? Kainatı düzene sokmasıdır. Bu üç esasta esas olan ayet, umde olan ayet, dayandığımız ayet Yunus Suresi 31 ve 32. ayettir. Yunus Suresi 31 ve 32. ayet. Allah Azze ve Celle ayet-i diyor ki, قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ ard ama yemnukü sema ve alabsar, ve man yuxrjü alhayi min almiyeti, ve yuxrjü almiyet min alhay, ve man yudabberu alamra, fayyolunallah. Fakul afla tatquun, fadalikum Allahu rabbukumul huk. Famaza bğd alhuk illa ki sizi yerden ve gökten razılandıran kimdir? Bu soru mekânı müşriklere geliyor. De ki sizi yerde ve gökte rızıklandıran kimdir? İşitmeyi ve görmeyi yani duy organlarını elinde bulunduran kimdir? Ölüyü diriden, diriyi ölüden çıkaran kimdir? İşleri düzenleyen, tedbir eden, terbiye eden, ıslah eden kimdir diye soracak olursan sana Allah'tır diyecekler. De ki korkmaz mısınız, şirkten sakınmaz mısınız diye ve bunları zikrettikten sonra Allah diyor ki, işte bu sizin hak olan Rabbinizdir.'' 32. ayette Yunus 31'de rububiyetin özelliklerini saydıktan sonra Yunus 32'de de işte bu sizin hak olan Rabbinizdir.'' diyor. Biz de buradan anlıyoruz ki rızık verme, mülkiyet sahibi olma, bir şeyleri elinde bulundurma, ölüyü diriden diri ölüden çıkarma yani yaratma ve öldürme, Aynı zamanda bunun yanında da işte وَمَنْ يُدَبِّرُ em Kainat işlerini düzenleme neyin özelliklerindenmiş? Rububiyetin özelliklerindendir. Şimdi bunları tek tek açacak olursak Allah Azze ve Celle'nin yaratması ne demektir dediğim zaman hepimiz biliyoruz Allah Azze ve Celle kainatın tek yaratıcısıdır. Kainatta var olan tek yaratıcıdır ve tek ilahtır, tek Rab'tır, tek meliktir. Allah Azze ve Celle yine müşriklere cevaben diyor ki بَلِ اللّٰهُ خَالِقُ Şeyin, شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارِ Bilakis Allah'tır her şeyi yaratan ve o Allah tek ve kahhar olan Allah'tır diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi Allah'ın yaratması noktasında önce insanın şunu kabul etmesi lazım. Yani itikat noktasında eğer normal bir menheş takip edersek Allah Azze ve Celle'nin yaratıcılığından önce Allah Azze ve Celle'nin varlığının ispatlanması lazım. E tabi bu bizim yanımızda bir sıkıntı değil. Allah Azze ve Celle'nin varlığı noktasında zaten Allah azze ve varlığı noktasında tarih boyunca çok ciddi sıkıntılar yaşanmamıştır. Hatta ondan dolayı Allah Kur'an-ı Kerim'de genelde müşriklere şu soruyu yöneltiyordu. "De ki yeri ve göğü yaratan kimdir?" Her defasında gelen cevap aynıdır. "Yeri ve göğü yaratan Allah azze ve Celle'dir diye. Yalnız Allah azze ve yaratılışında üç tane esas delil Allah azze ve varlığında 3 esas delil vardır. Birinci delil fıtrat delilidir. Her insan Yaratıldığında fıtratında bir varlığın, bir yaratıcının var olduğunu kabul eder ve Peygamber Aleyhissalatu vesselam bu noktaya Bukhari ve Müslim'deki şu hadisle işaret ediyor. "Mamin min mevlûdin illâ yûledü alâl Hiçbir çocuk yoktur ki mutlaka fıtrat üzerine doğar diye. "Fe ebâwâhu yehûdidâneh ev yunassirâneh ev Annesi babası ya onu Yahudileştirir ya Hristiyanlaştırır veya Ta Mecusileştirir diye. Şimdi, fıtrat üzerine doğmak ne demektir? Ya İslam fıtratı üzerine doğmaktır veyahut İslam'a ve hakkı kabul etmeye meyilli bir şekilde doğmaktır. İki şekilde yorumlanmıştır. Ya İslam fıtratı üzerine doğmaktır, fıtrat veyahutta İslam'a meyilli bir şekilde doğma olarak yorumlanmıştır. Her harükâda Peygamberimiz diyor ki, Annesi babası onu Yahudileştirir, Hristiyanlaştırır, mecusileştir. Müslümanlaştırır demiyor dikkat ederseniz. Niye? Çünkü zaten dediğimiz gibi fıtrat nedir? Fıtrat İslam üzerinedir. Allah Azze ve Celle'nin yaratıcı ve tek olduğu üzerinedir fıtrat. Bundan dolayı Müslümanlaştırılmasına ne yoktur? Müslümanlaştırılmasına lüzum yoktur. Aynı zamanda Allah Azze ve Celle'nin varlığını Kur'an-ı Kerim'de ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim'de İşaret ediyor. Bahsetmiş olduğum ayet Allah her şeyin yaratıcısıdır, O sizi yoktan var etmiştir gibi ayetler Allah Azze ve Celle'nin yaratıcı olduğunun Kur'an-ı Kerim'deki şer'i yolla delildir. Aynı zamanda bir de Allah Azze ve Celle'nin varlığına akıl işaret eder. Mesela Kur'an-ı Kerim'de ayet vardır. Allah Azze ve Celle'nin Allah'ın yanında hiçbir ilah yoktur. Eğer başka bir ilah olmuş olsaydı her ilah kendi yarattığına gider ve birbirlerinin üzerine üstünlük tasarlardı. Yani kainatta farklı yaratıcıların olması veya yaratıcının olmaması demek kainatın düzeninin Allah bulmak olması demek ve belki biliyorsunuz kimisine göre İmam Ebu Hanife'ye nispet edilen kimisine göre işte İmam Ebu Hanife'de değil de normal bir inkarcıyla bir işte muvahhidin arasında geçen bir konuşma işte biri diğerine diyor sen Allah'a inanıyor musun? O da diyor inanıyorum. Peki onu gördün mü? Görmedim. Kokladın mı? Koklamadım. İşittin mi? işitmedim ili akıllı duygularla ilgili yani mahsus olan şeyleri soruyor o da en sonda sen akıllı mısın akıllıyım aklını gördün mü görmedim kokladın mı koklamadın duydun mu duymadın o zaman sen de akılsızsın diyor nasıl görmediğin bir şeyin varlığından bahsedebiliyorsun veya işte İmam bu hanife'ye nispet edilen meşhur kısa vardır birileri gelip imamı bu hanife'ye işte Allah'ın olmadığını kainatta bir yaratıcının olmadığını işlerin kendiliğinden olduğunu bahsettiği zaman denizden karşıya geçen insanlara işte İmam bu hanife'ye de şöyle bir örnek verdi yani bu sal Ağaçlar kendi kendine kesildi, ondan sonra kendi kendine cilalandı, kendi kendine birleşti, ölçü alındı, kendi kendine birleşti, sonra kendi kendine karşıya geçti dediği zaman adamların bunu çok hayretle karşılaması ve onun da işte bir sandal dahi tek başına gerçekleşemiyorsa yani bir sandalda da, o günkü sandallarda da çok iyi bir nizam yok yani. Peki şu kainattaki munazzam, şu kainattaki mükemmel nizam nasıl bir ilahsız, nasıl bir yaratıcısız, nasıl bir varlıksız olabilir? Bu da nedir? Bu da mümkün değildir. Zaten dediğimiz gibi bu noktada da tarih boyunca insanların sıkıntısı olmamıştır. Allah'ın yaratıcılığı noktasında. İnsanların genelde sıkıntısı Tevhid davetine karşı çıkmalarının nedeni, insanların Allah'ın özelliklerini kabul etmemeleri. Veya Allah'ı göklerde var olan bir ilah kabul edip de, yeryüzüne hükmünün indiği bir ilah olarak kabul etmemelerinden kaynaklanan bir problem vardır. Yani mesela bugünün müşrikleri de aynıdırlar. Bugünün müşrikleri, işte hemen aksırdıkları zaman Elhamdülillah derler. İşte efendim yatağa girdikleri zaman yatak duası okurlar. İşte helaya girdikleri zaman helâ duası okurlar. Allah sadece hayatın bazı cüzlerinde var olan bir varlıktır. Yani hayatın tümüne hakim olan, işte Peygamber Peygamber'in dediği gibi ölümüm, dirilişim, namazım, kurbanım, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Böyle bir Allah anlayışı günümüzde de yok. Yani çoğu insanda, çoğunlukta böyle bir Allah, Allah anlayışı yine yok. Var olan Allah anlayışı nedir? Ya sadece göklere hükmeden ve din yani Allah'la olan bağlantı kişinin kendi evinde tek başına kaldığı zaman Allah'la olan bağlantısıdır diye yapılanıyorum. Veya bir de kendini Müslüman zannedip de kendini İslam'a nisbet edip Allah'a sadece hayatın böyle çok affedersiniz de en necis yerlerinde Allah'ı kabul edip de işte heladır, yataktır işte çok affedersiniz cinsel ilişkidir banyo yaparkendir. Bu yerlerde Allah'ın varlığını ve dinini kabul edip de dinin en esaslı yerlerinde Allah Azze ve Celle kabul etmeme bu anlayı Vardır. Demek ki birinci nokta rububiyette Allah Azze ve Celle'nin yaratıcı olduğunu kabul etmek. İkinci nokta Allah Azze ve Celle'nin rızık verdiğini, Allah'ın rezzak olduğunu, insanların rızkının Allah'a ait olduğunu bilmektir. Bunda yine esasımız nedir? Yunus suresi 31. ve 32. ayette Allah Azze ve Celle 31. ayette ne diyordu? قُلْ مَا يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ Deki sizi yerden ve gökten rızıklandıran kimdir diye müşrikler dahi rızkın yerden ve gökten verenin Allah azze ve celle olduğunu çok iyi biliyorlar. Aynı şekilde Allah azze ve celle Hud suresi 6. ayette diyor ki: "Ve memindennebetin fil ardi illa ala Allahirizquha." Yeryüzünde hiçbir kıpırdayan canlı yoktur ki mutlaka onun rızkı Allah azze ve celle'ye aittir diye. Bu rezaklık sıfatı Allah'ın rızık vermesi noktasındaki sıfatı Kainatta en belirgin müşahede edilen sıfatlardan bir tanesidir. Öyle bir rızık verendir ki Allah Azze ve Celle, yani mümin bu itikada sahip olursa aynı zamanda hiçbir derdi, hiçbir sıkıntısı kalmayacaktır. Gökteki kuşun, denizdeki balığın, elmanın içindeki kurdun, anne karnındaki çocuğun, yerin dibindeki solucanın, Herkesin rızkını kendi oranında veren Allah Azze ve Celle vardır. Yani hiç kimsenin rızkı yazılan rızkı insandan gecikmez hiçbir şekilde. Böyle bir Rabbe sahibiz yani bu şekil bir rızık anlayışı, bu şekil bir rezzaklık sıfatına inanmamız lazım. Herkesi her yerde her anda kendine münasip bir şekilde rızıklandıran bir Rabbimiz vardır. Rezzak olan bir e, ilahımız vardır. Ve Allah Azze ve Celle bunu da şöyle anlatıyor. اِنَّ اللّٰهَ هُوَ Yani bu aynı zamanda isim ve sıfat tevhidindendir. Allah'ın isimlerindendir, Allah'ın rızık vermesi, muhakkak ki o Allah, rezzak olan, rızık veren Allah'tır diye. Tabi çoğu insan, rububiyetin bu noktasında yine problem içindedirler. Yani bir mesele, özellikle iş meselesi, yani asrımızın en sıkıntılı meselelerinden biri, iş bulma, çalışma ve rızık temin etme meselesinde, insanlarla meselenin aslını konuştuğunuz zaman, derine indiğiniz zaman, Birçok insanın Allah'ın rezzaklık sıfatını iptal ettiğini, belki teoride kabul etse de pratikte birçok insanın Allah'ın rezak sıfatını iptal ettiğini ve bu sıfatı kapitalist sistemde var olan işverenlere verdiğini görürsünüz. Yani Allah'tan bu sıfat alınmıştır, kapitalist sistemde işverenlere bu sıfat verilmiştir. Nasıl? Adam mesela kendi işinden çıkacağı zaman, misal örnek olarak söylüyorum. Bulunduğu iş yerinde bir şirk vardır, bulunduğu iş yerinde bir haram vardır. Genelde insanlara bu terk et, bunu terk et denildiği zaman, kişinin önümüze sürmüş olduğu şey rızıktır. Yani bunu terk edersem ne yapacağım? Kim bana bakacak? İşte efendim kimseye güvenilerek iş yapılmaz bu zamanda. Müslümanlar adama sahip çıkmaz. Doğrudur. Zaten sana sahip çıkması gereken Müslümanlar değildir. Sana sahip çıkması gereken Allah'tır. Sen hakkıyla Allah'a tevekkül edip, hakkıyla tevekkül edip, üzerine düşeni yapıp, sonucu Allah'tan beklerken, beklersen, elmanın içindeki kurtçu aziziyetiyle beraber rızıksız ve aç bırakmayan Allah seni mi aç bırakacaktır? Böyle bir şey mümkün müdür? Böyle bir şey mümkün olmazsa düşünülemez dahi. Bu Allah'ın rububiyet noktasında tevhidde insanın yaşamış olduğu şüphelerden bir tanesidir. Allah'ın rızık sıfatına değindiğimizden sonra, Allah'ın rezzak oluşuna değindiğimizden sonra şöyle bir mesele bizi çok ilgilendirdiğinden dolayı özellikle buradaki birçok insanın mesela bu konuda da hepsinin bu sıkıntısı olduğundan dolayı yani bu tür meselelerle sıkıntı yaşadıklarından dolayı şöyle bir noktaya da değinelim aynı zamanda. Şimdi rızık noktasında iki tane esas vardır. Yani rızkın insana gelmesi, Allah'ın rızkı insana vermesinde iki temel esas vardır. İnsan eğer bu iki temel esası gözetirse bu iki temel esasın sonucunda insanın rızkı mutlaka insana gelecektir. Bunlardan birincisi takvadır. Takva. Allah'ın rızkı ancak takva ile elde edilir. Rızık ancak insanın Allah'ın hudutlarını gözetmesi, Allah'ın emrettiklerini yerine getirip Allah'ın nehy ettiklerinden, yasakladıklarından kaçınmasıyla insanın rızkı insana daha güzel bir şekilde gelir. Bunun delili de Talak suresindeki şu ayettir. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا Kim Allah'tan korkarsa, Allah hiç ummadığı yerden ona bir <gülüyor> kapı açacak, Allah ona bir mutlaka bir çıkış kapısı açacak ve hiç ummadığı yerden o insanları rızıklandıracaktır diyor. Ama bu neye bağlıdır? Bu takvaya bağlıdır. Aynı şekilde Allah diyor ki: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَأَ آمَنُوا وَالتَّقَوُّ لَفَتَحْنَ عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ eğer o beldenin sakinleri iman edip takva sahibi olsalardı, Allah'ın emrettiklerini yerine getirip nehy ettiklerinden kaçınsalardı, biz yerin ve göğün bereketlerini onlara açacaktık diye. Yani yerin ve göğün bereketlerinden onlara istifadeye sunacaktık bu bereketleri diye. Demek ki rızkın elde edilmesi insanların haramları işleyerek rızık elde edemez hiçbir zaman. Rızkı elde etmenin yöntemi insanın takvalı olmasıdır ki rızık insana gelsin. Peygamberimiz bu noktayı şöyle açıklıyor, diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam: İttakullah ve talep. Allah'tan korkunuz ve Allah'tan isterken de güzel bir şekilde isteyiniz, isteğinizi güzelleştiriniz diyor. Vela yahmilen na hadakum istipta Sakın ha diyor. Rızkın yavaş olması, rızkın az olması sizin masiyetle rızık talep etmeye teşvik etmesin. Yani rızkınız azdır diye günah işleyerek rızık talep etmeye çalışmayın. Fakat Allah'a la yunaluma indehu illa bittati. Allah'ın yanında olan ancak Allah'a itaat edilerek elde edilebilir. Eğer Allah'a itaat varsa Allah'ın yanında olan mülkü, temeli, hazinesi Allah'ın yanında olan rızık ancak bu şekilde ne yapılabilir, ancak bu şekilde elde edilebilir. Bu birinci nokta. Şimdi bir Müslümanın böyle bir bilinçte olması itikadında kendisini sürekli takvaya ve hayra teşvik edecektir. Rızıkta ikinci esas rızkın ecel gibi yazılı olduğunu ve insanın rızkının nasıl takdir edilmişse insana o şekilde geleceğini, insan ne yaparsa yapsın, yazılmıştan fazlasının insana gelmeyeceğini insanın ne yapması lazımdır? İnsanın bilmesi lazımdır. <gülüyor> Allah azze ve celle layihate kelime diyor ki: "Ve in min şey'in illa 'indena hazainuhu" وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ Her şeyin hazinesi bizim yanımızdadır. Biz ancak ondan belli bir miktarla indiririz. Yani herkese ne yazılmışsa, herkese yazılan neyse, ise Allah Azze ve Celle'nin indirdiği de nedir? Allah Azze ve Celle'nin indirdiği de O'dur. Ve Peygamber bu hakikati şu şekilde açıklıyor, diyor ki لَوْ أَنَّ اِبْنَ آدَمَ هَرَبَ مِنْ رِزْقِهِ كَمَا يَهْرُبُ مِنَ الْمَوْتِ لَأَدْرَكَهُ رِزْقُهُ كَمَ Kişi diyor eğer rızkından ölümden kaçar gibi katsa da ölümün kendisini gelip yakaladığı gibi rızık da gelip kendisini ne yapacaktır? Rızık da gelip kendisini yakalayacaktır. Birinci nokta takvadır. İkinci nokta rızkın yazılı olduğunu bilmektir. Tabi bu genelde özellikle bu da tevhid ehlinin arasında son dönemde çıkan ve moda olan bir görüş. Çalışmak haramdır. Çalışmamak lazım. İşte müşrik toplumda çalışılmaz. İşte efendim bir şeyler bir şeyler anlatıyorlar yani. Şimdi e, rızıkta tevekkül esastır, fakat çalışarak tevekkül. Niye? Çünkü Allah azze ve celle yine rububiyeti gereği kainatın işlerini düzenlerken dedi ki Allah kainatın işlerini düzenleyendir. İşleri bazı sebeplere bağlamıştır. Yani kimse sabah kalkınca yastığının altında para bulmaz. Kimse işte Allah'ım bana çocuk ver deyip yatınca sabah kalktığında çocuğu olmaz. Yani böyle bir anlayış yoktur İslam'da. Allah'ın bir şeyleri takdir edebilmesi için insanın da bir şeyler bazı adımlar atması şarttır. Öyle mi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu bir hadiste çok güzel açıklıyor. Diyor ki eğer siz gerçekten Allah'a hakkıyla tevekkül etseydiniz kuşlar gibi... Kuşlar gibi Allah'a hakkıyla tevekkül etseydiniz, sabah onların evden karnı boş çıkıp, eve tekrardan karınları dolu bir şekilde geldiği gibi siz de eve dönerdiniz. Şimdi bazıları bu hadise alıyorlar, bak diyorlar şimdi kuş gibi Allah'a tevekkül ettin mi, karnının kendiliğinden doluyormuş. Şimdi yalnız bak şurada bir şey var, kuşun evden çıktığı gibi, yani kuş sonuçta evden çıkıyor, tevekkül ediyor ama tevekkül etmekle beraber evden çıkıyor, rızkını arıyor tevekkülünden dolayı Allah da özelle onun rızkını tekrardan ona geri veriyor. Yani ve Peygamber Aleyhisselatu vesselam bizim için bu konuda en güzel örnektir. Hatta şu anda muvahhid diye geçinenler bu noktada müşrikler kadar Peygamberimizi anlamamışlardı. Müşrikler Peygamberimizi şöyle eleştiriyorlar. Bu ne biçim bir resul? Çarşıda pazarda gezip yemek yiyor diye. Yani çarşıda pazarda o da rızkını temin etmek için çarşıda pazarda geziyor diye müşrikler peygamberi bu noktada eleştirmişlerdir. Ve Peygamber Aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şerifte diyor ki Buhari ta'lilen rivayet ediyor bir de Ebu Davud'a ve ju'ila rızkı Benim rızkım mızrağımın gölgesinde kılınmıştır diyor. Yani durduk yere peygamberimize rızık gelmiyor. Çalışıyor, savaşıyor, canını ortaya koyuyor. Ondan sonra gelen rızık da işte benim rızkım da budur diyor. Ve hatta alimler Mesela en hayırlı e, kazanç nedir diye ihtilaf etmişler. İşte İmam Nevevi en hayırlı kazancın e, ziraat olduğundan bahsediyor. Hem tevekkül var hem çalışma diyor. İşte bir başkası diyor işte sanattır diyor. Bir hepsi kendine göre bazı hadislere dayanıyor. Hafız İbn Hacer de diyor ki öyle değil. En hayırlı kazanç cihatta müşriklerden elde edilen ganimettir diyor. Çünkü bu Peygamberimizin şeyidir. Peygamberimizin kazanç biçimidir. Yani Peygamberin çalışma usulü. Peygamberimizin bir işi var mıydı? Peygamberimizin cahiliyede de bir işi vardı. Peygamber olduktan sonra da bir işi vardı. Cahiliyede işi çobandı, daha sonra tüccardı. Peygamber olduktan sonra da Nebiyyun kattaldı Savaşan bir peygamberdi. Müşriklerin ganimetleriyle hayatını idame ettiren bir peygamberdi. Bu da onun neydi? Bu da onun bir işiydi. Bu da rızık noktasında nedir? Rızık noktasında bilmemiz gereken bir meseledir. Aynı zamanda Rububiyyetteki diğer bir esas, birinci esas da yaratma, rızık verme. Allah'ın kainatın işlerini düzenlediğine inanma. Yani kainatın işlerini düzenleyen kimdir? Kainatın işlerini düzenleyen Allah Azze ve Celle'dir. Şimdi tabi kainatın işlerini düzenleyen derken, işte efendim mesela güneşi belli bir yerde müstakar olarak, güneşi belli bir işte akış içerisinde kılan, yıldızları belli bir nizama sokan, insanların doğuşunu, yaratılışını, her şeyini belli bir nizama sokan bir Allah'tan bahsediyoruz. Genelde e, düşünüldüğü zaman insanlar, hani bu noktada zaten kimse sıkıntı yaşamaz. Zaten müşriklerde de pek bu noktada bir sıkıntı yoktu ilk etaplarda. İşte Allah Azze ve Celle'nin bu işleri yürüttüğüne dair. Fakat bizim özellikle son dönemde <gülüyor> mistik anlayışın içerisinde yani sofizm diyelim daha böyle anlaşlar bir şekilde anlayışın içerisinde ebdallar var, kutuplar var. işte bir tanesi kainatın en üstündeymiş. Rızıkı o dağıtıyormuş. Onun bir altında bir tane varmış. işte Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylani rızıkları dağıtma ve diğer işte nedir ismi? Evliyaları yönetme işlemiyle meşgul. Ondan sonra işte efendim İci falan bunlar yağmur mamur işleriyle ilgileniyorlar. Ondan sonra bir diğeri insanların bilmemişte evlilik, hayat mayat işleriyle uğraşıyor. Bir diğeri yani hepsi yani bir Allah yok. Yani iş yapan kainatta hiçbir fonksiyonu olmayan bir tane Allah yok. Kalan bunun dışındaki bütün şeyhlerin kainatta mutlaka kainatın işlerini tedbir eden, kainatın işlerini döndüren mutlaka bir görevleri nedir? Mutlaka bir görevleri vardır. Ve bunu yaparken de zaten şirk şirki beraberinde doğuruyor. Şimdi bunlar kainatın işlerini bunlar Allah bunlara vermişse o zaman boşuna Allah'a dua etmenin bir anlamı yok. Uluhiyette şirk meselesini anlatacağım inşallah bunu. Yani o zaman Allah'a dua etmenin bir anlamı yok. Dua edeceğimiz merci kimdir? O zaman dua edeceğimiz merci Allah'ın kendisine bu işleri vermiş olduğu şeyhlere dua edersek eğer bu sorunu bu şekilde ne yapmış olacağız? Bu sorunu bu şekilde çözmüş olacağız. Tabi bu da nedir? Bu da rububiyette şirktir. İkinci nokta rububiyet tevhidinde yani iki, birinci esasdan sonra ikinci esas Allah Azze ve Celle'nin tam bir mülkiyete sahip olduğuna inanmaktır. Yani düşündüğümüz zaman veya itikat ettiğimiz zaman Allah Azze ve Celle'nin tam bir mülkiyete, tam bir mülk anlayışına sahip olduğunu bilmektir. Ve Allah Azze ve Celle diyor ki, ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ lehul mulk." Allah Azze ve Celle Fatır Suresi 13. ayette İşte bu sizin Rabbinizdir ve mülk de ona aittir diyor. Mülk kendisine aittir. Peygamberimiz da Allah ayet-i kerimede ona şöyle dua etmesini öğretiyor. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكَ تُوْتِي الْمُلْكَ مَنْ ve وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ De ki ey mülkün sahibi olan Allah'ım sen mülkü dilediğine verirsin ve yine mülkü istediğinden ne yaparsın? Ve yine mülkü istediğinden alırsın. Bu mülkiyet öyle bir mülkiyet ki yani böyle nakıs olan veya insanların olduğu gibi sınırı ve hududu olan bir mülkiyet değildir. Böyle bir mülkiyete sahip olmak değildir. Allah'ın mülkiyeti, Allah'ın malikliği, sınırı ve hududu olmayan, her şeye sahip olan, istediğini istediği yerde kullanan, her istediğine ol dediği zaman olan ve her şeyin kendi tasarrufunda olduğu bir mülkiyete sahiptir Allah Azze ve Celle. Şimdi e, bu tabi rububiyetin esaslarındandır. Allah azze ve celle'nin genel mülkün sahibi olduğunu bilmek rububiyetin esaslarındandır. Ve Allah azze ve celle bahsetmiş olduğum fatır 13'te ve diğer ayette peygamber aleyhissalatu vesselam da bu noktaya bu şekilde işaret ediyor. Şimdi bir Müslümanın rububiyet noktasında Allah'ın mülkiyet sıfatına inanması bir Müslümana ne kazandırır? bir müslüman Allah'ın mülkün sahibi olduğunu bilirse, mesela şöyle bir insan düşünün, şu bilinçte bir insan, Allah ayet-i diyor ki sema vel absara vel وَالْأَفْئِدَةَ O Allah size görme, işitme ve kalp vermiştir. Yani bunu size veren Allah'tır. Benim elim Allah'a ait, benim ağzım Allah'a ait, benim gözüm Allah'a ait, benim kalbim Allah'a ait, benim kulağım Allah'a ait. Bunu bana veren kim? Bunu bana veren Allah. Mülkün asıl asıl sahibi kim? Ve kıyamet günde bağıracak. limenil الْمُلْكُ الْيَوْمُ Bugün mülkün sahibi kimdir? Mülk kime aittir? Herkes birden va vahid ve kahhar olan Allah'a aittir. Veya melekler veya peygamberler, tefsirlerde ihtilaf var. Diyecekler ki Allah'a aittir diye. Böyle bir mülkiyete sahip olan Allah. Bana bunu vermişse ve o da mülkün sahibi ise o zaman benim bunu onun istediği doğrultuda kullanmam gerekir. Yani rububiyet tevhidinde Allah'ın mülkiyet sahibi olduğunu bilmenin en büyük faydalarından biri budur. İnsan eğer bunu itikadın bu noktasını kendi zerrelerinde hissetmeye başlarsa insan bunu anlamaya başlarsa o zaman sürekli böyle günah işlediği zaman Allah'ım sen beni affet diyecektir. Senin bana vermiş olduğun ve kullanmamı emretmiş olduğun yerin dışında kullandığımdan dolayı beni affet diyecektir. Ve bu da günahlarla kişinin arasında ne olacaktır? Bu da günahlarla kişinin arasında bir perde olacaktır. Aynı şekilde bu asrımızın en büyük sıkıntısı olan Müslümanların dünya sevgisi ve ölüm korkusu olan İslami hareketten, İslami cihattan uzak durmalarına sebep olan ölüm korkusu ve dünya sevgisi hastalığını da ortadan kaldıracaktır. Eğer bu beden Allah bunu bana vermişse, mülkün sahibi de Allahsa tekrardan bunu benden satın almak istiyor. اِنَّ اللّٰهِ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ min inna Allah müminlerden Allah cennet karşılığında canlarını ve mallarını satın almıştır zaten mülkün sahibi Allah'tır Öyle bir faziletli Allah'tır ki de kendi mülküne karşılık vererek bizden satın alıyor diye düşünecektir. Ve bu korkudur işte İslam'ın mücadeleden, İslami hareketten uzak durmadır. Bu hastalık da bu şekilde ne olacaktır? Bu hastalık da bu şekilde kalkacaktır. Ve biliyorsunuz yani bu asrımızın en ciddi sıkıntılarından biri Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın hadis-i şerifte bahsetmiş olduğu "Yurşeku ente tadâa aleikumü'l ümemü kemâ tadâa'u'l ekletu ala qas'atiha." neredeyse yani bütün e, parçalayıcı hayvanın avına saldırdığı gibi bütün ümmetlerin sizin üzerinize saldırması yakındır. Tabi ki Habe diyor, "Emin kılletin nahnu yevme idin O gün biz az olduğumuzdan dolayı mı bu olacaktır?" diyor. Peygamber Aleyhissalatu vesselam yok diyor. Siz o gün çoksunuz. Hatta öyle bir çoksunuz ki de, suyun üstündeki çerçöp gibi çok olacaksınız diyor. Fakat Allah düşmanların kalbinden sizin korkunuzu çekip alacak ve sizin kalbinize vehen diye bir hastalık yerleştirerek vehen vehen yani bu vehen hastalığı işte vehen denilen hastalık bütün ümmetlerin bize saldırmasının sebebidir Amerikanın, İsrail'in, TC'nin diğer Pakistan'ın, Afganistan'ın bütün ülkelerin Müslümanlara saldırmasının parçalayıcı hayvanın avına saldırdığı gibi saldırmasının temel nedeni budur nedir peki soruyorlar yani ya Resulallah vehen dedikleri vehen dediğin şey nedir diyorlar hübbü dünya ve kerâhiyyetul mevt dünya sevgisi ve ayn zamanda nedir? Ve ölümü kerih görmedir. E sen bu mülkün Allah'a ait olduğuna gerçekten itikat edersen veya itikat edersek hepimiz bu mülk gerçekten Allah'ındır. Bu dünya Allah'ındır. Hayat Allah'ın elindedir. Ölüm Allah'ın elindedir. Böyle bir anlayışa sahip olan bir insanın bu noktada sıkıntı yaşaması mümkün değildir. Veren de o, alan da o, mülk de onun istediği gibi tasarruf eder. Bize düşen bunu en güzel şekilde kullanıp sahibine ne yapmaktır? Geri bir şekilde iade etmektir düşüncesiyle hareket edecek. Ve ümmetin de bu sıkıntıları olacaktır? Kalkacaktır. Aynı zamanda yine bu anlayış mülkün Allah'a ait olduğu ve mülkte tam bir mülkiyete sahip olduğu istediği gibi tasarruf etme yetkisine sahip olduğu anlayışı insanların kalbinde en büyük sıkıntı olan ve insanın cennete girmesine mani olan haset anlayışını da ortadan kaldıracaktır. Mülk Allah'ın dilediğine dilediği kadar verir. Dilediğinden dilediği kadar alır. Mülk onunsa sen de onun mülküsün, rızık da onun mülküdür. İstediği mülkü istediği yerde, istediği miktarda, istediği şekilde istihdam eder. Kimsenin bu noktada soru sormaya hakkı yoktur. Çünkü mülkün sahibi nedir? Çünkü mülkün sahibi odur. Hatta birinin şöyle bir örneği var. Sizin bir terziye gittiğinizi düşünün. Terzi size işte bir elbise düküyor mesela. Terzi prova yapmaya başladı. İşte terzi prova yaparken... Ee, bir tarafını kısalttı, bir tarafını iğneledi, bir tarafını kesti, bir tarafını uzun bıraktı. Sizin terziye yapsan ne yapıyorsun? Elbisemi berbat ettin. Demek gibi bir yetkiniz var mı? Veya böyle bir hakkınız söz konusu mu? Değil. Niye? Çünkü işi yapan odur. O anda istediği şekilde orada tasarruf eden, istediği yeri kırpıp, istediği yeri uzatan, istediği yeri dikip, istediği yeri sökme hakkı terziye aittir. Aynı şekilde sen de Allah'ın mülküsün. Allah'ın elindesin, istediği gibi senin malından da kırpar, canından da kırpar, meyvelerinden de kırpar, evladından da kırpar. Senin bu noktada soru sormaya hakkın yoktur çünkü sen de onun mülküsün, kainat da onun mülküdür kainatın düzeni için mutlaka hikmetle bazı şeylerin gerçekleşmesi lazım ve bu da Müslümanın itikadına temel esastır. La yus'elü amma yef'alu ve hum yüs'elun. Allah azze ve celle yaptıklarından hiçbir şekilde sorulmaz. Fakat insanlar yaptıklarından ne yapılacaklardır. İnsanlar yaptıklarından sorulacaklardır. Yine bu mülkiyet noktasında <gülüyor> İnsanların en büyük şirke düştüğü iki nokta vardır. Yani rububiyette Allah'ın tam bir mülke sahip olduğu noktasında insanların şirke düştüğü iki tane esas ve iki tane büyük nokta vardır. Bunlardan birincisi insanların kendilerini mülkte mülkün kendilerine ait olduğunu zannetmeleri ve ben çalıştım ben elde ettim. Ben kazandım ben elde ettim. Efendim böyle şey ola, olur mu diye ve Kehf suresinde Allah azze ve celle bir kıssa anlatıyor. O kıssayı mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum yani Kehf suresindeki kıssayı. İki tane adam var. Allah ikisine de bahçe vermiş. Birinin bahçesi helak olduktan sonra öbürü burası benimdir. Ve ben buranın ma'ezunne ente bihi dahi ebede. Ben buranın işte fena bulacağını, buranın kaybolacağını ben hiç zannetmiyorum. Yani burası ne de olsa benimdir anlayışıyla hareket etmesi ve Celle'nin ikinci şahsın ağzından birinciyi tekfir etmesi. اَكَفَرْتَ بِاللّٰهِ الَّذ۪ي خَلَقَكَ Yoksa seni yaratan Allah'a karşı kafir mi oldun diyerekten birinci şahsı tekfir etmesinin kıssası vardır. İnsanın kendini mülkiyette, kendi mülkü görmesi ve esas olarak böyle inanması, böyle itikad etmesi. Zaten aynı zamanda müşriklerin İslam'a girmemesinin sebeplerinden biri de buydu. Allah'ı tam tanımadıklarından dolayı. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ kadri, Allah'a gerektiği gibi yüceltip gereken sıfatları ona izafe etmediklerinden dolayı. Şimdi bir peygamber gelmiş, mülkünüzü de verin diyor, canınızı da verin diyor Allah uğruna. Adam düşünüyor. Ya ben bu mülkü ben kazandım, ben yoruldum, ben çalıştım, elli yaşına geldim. Muhammed diye biri gelmiş Aleyhissalatu vesselam bana diyor ki gel bu mülkü Allah yolunda ver. Senle Bilal eşit olun. Köle olmasın. O da efendi olsun, sen de efendi ol diye insanların İslam'a girmemesindeki sebep nedir? İnsanların İslam'ı kabul etmemesindeki sebeplerden biri budur. İkincisi de demokrasi, laiklik, aydınlık, entelektüellik, yazarlık adı altında çıkan Aslı hayvanlık olan, hatta hayvanlıktan daha aşağı olan fakat insanların kendisine aydınlık veya ilericilik demiş olduğu insan hakları ve insan özgürlükleri. Yani insan özgürdür, insan hayvan gibidir. Yani başka bir deyimle ormandaki gibi yaşar insan. İstediği gibi, istediği şekilde, istediği yerde, istediği fiili yapabilir anlayışı. Yani insanın... Kendi nefsini kendini malik görmesi meselesi. Ben kendi nefsimin, kendi mülkiyetimin sahibiyim. Anlayışına sahip olup da kendi hürlüğüne inanması ve acziyeti olan bu varlıkların yani hayvan gibi kendilerini ortada bulan bu insanların buna da işte bir takım aydın işte entelektüel gibi veya demokrasi layıklık gibi isimler kullanaraktan bunu meşrulaştırmaları söz konusudur. O yüzden Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de insanın bu davranışını öyle bir birçok yerde diyor ki, yani insan kendini ne zannediyor ki? O bir meniden yaratılmıştır. Meniden yani başka bir şeyi zikretmiyor topraktan demiyor meniden yaratılmıştır her insanın dokunmaya dahi tiksindiği belki görmeye kokusuna tiksindiği bir maddeden yaratılmışsın diyor Allah Gideceğin yer nedir gidip varacağın yerde de çürümüş kokan necis insanların kokmayasın diye üstünü toprakla örtü bir hale dönüşeceksin kime karşı neyle büyüklük taslıyorsun Öyle mi? Ve Allah Azze ve Celle ayet kelimede bunu nasıl dillendiriyor? اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ en يُتْرَكَ سُدَى Yoksa insan başıboş bırakılacağını mı zannediyor? İnsan kendisine hiçbir şekilde düzenlenmeyeceğini, öyle istediği gibi yaşayacağını mı zannediyor diyerekten? Allah Azze ve Celle günümüzün kravatlı müşriklerine bu şekilde ne yapıyor? Bu şekilde reddiye veriyor. Üçüncü nokta, rububiyet tevhidinde yani konunun başına dediğimiz gibi ve asrımızın en temel sıkıntılarından bir tanesi olan nokta da nedir? Allah Azze ve Celle'nin emretme nehyetme, yasaklama ve insanların hayatına yön vermesi noktasında Allah Azze ve Celle'nin birlenmesidir. Yani Rab olan Allah, yaratan, rızık veren kainatın işlerini tedbir eden olduğu gibi insanların günlük hayatlarını ve her şeylerini de yöneten, düzene sokan, emreden ve nehyeden kimdir? Yine Allah Azze ve Celle'dir. Bu onun rububiyetinin bir gereğidir. Bu onun rububiyetidir. Zaten Rabb'in bir manası da nedir? Rabb'in bir manası da Melik olan, sahip olan, emreden, seyid olan, yöneten manası da siyade demiş olduğumuz mana, yöneticilik manasında nedir? Rab kelimesinin içerisinde gizlidir. Allah A'z ve Celle A'raf suresinde zaten rububiyetin iki esasını, en belirgin iki esasını şu şekilde dile getiriyor. أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ tabarak اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ A'raf 54 Dikkat edin. Yaratma da emretme de Allah'ın elindedir. O alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Bakın. Yaratma ve emretme de Allah'ın elindedir. O alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir diyor Allah. Allah burada emretme yetkisine ne yapıyor? Dikkat çekiyor. Aynı şekilde Yusuf suresinde Yusuf Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından Allah Azze ve Celle 39. ve 40. ayetlerde diyor ki Ya sahibe-i أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارِ Ey hapishana arkadaşlarım! Bir olan Allah mı daha hayırlıdır? Yoksa parça parça olan, müteferrik olan Rabler mi daha hayırlıdır? Rapler. Peki bu raptan kasıt nedir? Yusuf Aleyhisselatü Vesselam'ın kastettiği farklı farklı rapler ve tek olan Rab'tan kasıt nedir? Hemen 40. ayette inil hükmü illalillah. Hüküm sadece ve sadece Allah'ındır diyor Yusuf Aleyhisselam. Bu şekilde neye dikkat çekiyor? Bu şekilde Allah azze ve celle'nin yöneticilik ve hükmetme sıfatına Yusuf Aleyhisselam Yusuf Aleyhisselam da bu şekilde dikkat çekiyor. Şimdi Allah azze ve celle genelde bakın Kur'an'da yaratma ve emretmeyi bir arada tutuyor. Burada aslında şöyle Allah insanların aklına şöyle bir hitapta bulunuyor. Sizi yaratan oysa, öyle mi? Size rızık veren oysa sizi en güzel surette yaratan, en güzel mahluk yapan, mahluklara en şerefli kılan Allah oysa o zaman sizin hayatınıza yön veren de, sizin kaidelerinizi, kurallarınızı belirleyecek olan da yine kimdir? Kaidelerinizi, kurallarınızı belirleyecek olan da yine Allah Azze ve Celle'dir. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin emretmesi demek ne demektir? Yani Allah'ın emir yetkisinin Allah'a ait olması, haram O'nun haramıdır. Helal, onun helal dediğidir. Güzel, onun güzel dediğidir. Çirkin, onun çirkin dediğidir. Kanun, onun kanunudur. Kitap, onun kitabıdır. Düzen, onun düzenidir. Din, onun dinidir. Bunlar hepsi Allah'ın emretmesi, Allah'ın insanların hayatına düzen vermesinin anlamı budur. Allah bir şeye haram demişse bunun adı nedir? Allah bir şeye haram demişse bunun adı haramdır. Bir şeye helal demişse bunun adı da nedir? Bunun da adı da helaldır. Bu yetki sadece Allah'ın rububiyetine ait olan bir yetki değildir. Yani bu yetki aynı zaman Allah'ın ulûhiyetine de ait olan bir yetkidir. Allah celle ve celle la ilahe illallah dediğimiz zaman Sadece tek olan, hakkıyla ibadet edilen tek bir ilah vardır dediğimiz zaman ilahın manası nedir? Ma'buddur, Kendisine ibadet edilendir. İbadetin kısımlarından bir tanesi de hüküm ve hakimiyet yetkisinin Allah azze ve celle'ye verilmesidir. İbadetin kısımlarından bir tanesi de "İnıl hukmu illallah emera alla ta'budu illa, ta illa iyya." Hüküm sadece ve sadece Allah'ındır. O sizin kendisinden başkasına ibadet etmenizi yasaklamıştır diyor Allah Azze ve Celle. Hükmün ibadete ait olduğunu söylüyor. İbadetin tanımı neydi? Allah'ın sevip ve razı olduğu ve sadece Allah'a yapılması gereken fiillere veya itikatlara biz ne diyoruz? Biz ibadet diyoruz. Hüküm kimin yetkisidir? Sadece ve sadece Allah'a verilmesi gereken bir yetkidir başkasının onunla ortak koşulmaması gereken bir yetkidir. Bu aynı zamanda ibadettir. İbadet de uluhiyet tevhidinin içerisine girer. Yani Allah hem rabliğinin gereği, hem uluhiyetinin gereği, hem rububiyetinin gereği, hem uluhiyetinin gereği, hem de ve isim ve sıfatlar tevhidinin gereği Allah azze ve hakimiyet, teşri, emir ve nehi noktasında birleşmesi lazım. Adamın biri geliyor ismi hakem. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam adama diyor ki İnnallah Hu Al Hakem ve İlehi Hakem olan Allah'tır, hüküm veren Allah'tır ve hüküm yine ona aittir diyerekten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam isim ve sıfat tevhidinde de bu noktaya ne yapıyor? Bu noktaya dikkat çekiyor. Ve zaten insanların yeryüzünde ayrılmasının temel noktası da hakimiyet meselesidir, teşrihi noktasıdır. İnsanlar yeryüzünde cahiliye ve İslam toplumu diye ayrıldıkları zaman şirk ve tevhid toplumu diye ayrıldıkları zaman fısık toplumu ve takva toplumu diye ayrılmalarının sebebi nedir? Allah'ın hükmünün ve hakimiyetinin bir toplumda geçerli olmasıyla cahiliyenin, kabilelerin, parti reislerinin veyahut da meclisin, parlamentoların hükmünün bir toplumda geçerli olması o toplumun ismini, konumunu ve hükmünü belirler. <gülüyor> Eğer bir toplum <gülüyor> Allah'ın hükümlerinin dışında cahiliyenin hükümlerini isterse bunu Mekke toplumunda olduğu gibi Ebu Cehil ve Ebu Leib gibi kabile reislerine versinler İstersen bunu işte önceki toplumlarda olduğu gibi Allah'ın mele ve aristokrat demiş olduğu kesimlere versinler. İsterse bunu bizim asrımızda olduğu gibi işte parti reislerine beyaz aydın lamba partisine versinler. İstersen bunu insanlar doğuda olduğu gibi kabile reislerine versinler. Hiç fark etmez bu insanların dinini ve hangi dine mensup olduklarını belirler. Bu yetkiyi herhangi bir şekilde dolaylı veya direk, ister sözle ister oy kullanarak ister referandum'a giderek herhangi bir şekilde Allah Azze ve Celle'nin dışında birine veren insan hem rububiyette hem uluhiyette hem esvan sıfatta Allah Azze ve Celle'ye karşı şirk koşmuş ve müşrik olan hatta hiç Müslüman olmamış olan bir insandır. Bunun Müslümanlığı ben Müslümanım demesi neye benzer? Bunun ben Müslümanım demesi de aynı Mekke toplumunun sadece Allah'ın yaratma ve rızık verme sıfatını kabul edip de Allah'ın hakimiyet etkisini kabile reislerine vermeleri ve bunun yanında kendilerine Hz. İbrahim'in dinine nispet etmelerine benzer. Bu da aynıdır. Allah'ın kabul ettiği nokta yaratma ve rızık vermedir. Bunun dışında emretme, nehyetme, kanun yapma yetkisini bir takım varlıklara, kurumlara veya ideolojilere veriyor. Bir fark var. Bu kendini İbrahim Aleyhisselam'ın dinine değil, Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın dinine nispet ediyor. İkisinin arasında başka isim, müsemma, hakikat hiçbir farkı yoktur. Ne örfen, ne şer'en, ne aklen ikisinin arasında kesinlikle bir fark yoktur. Tek fark biri kendini bir önceki peygambere nispet ediyor, öbürü kendini bir sonraki peygambere nispet ediyor. Ama ikisi de tevhidin Üç kısmında da rububiyet, uluiyet esma ve sıfatta da nedirler? Üçü de aynı zamanda e, şirk içerisindedirler, müşriktirler. Bunun, yani şu anlatmış olduğumuz meselenin Kur'an-ı Kerim'den fiili olarak, yani e, pratik olarak bir delili var mıdır? Vardır. Pratik olarak delili nedir bunun? Pratik olarak bunun delili Tövbe Suresi 31. ayettir. اتخذوا ahbârahum ورهبانهم اربابا من min الله. Onlar papazlarını ve rahiplerini yani din adamlarını Allah'ın dışında Rabler edindiler. Din adamlarını Allah'ın dışında Rabler edindiler. Şimdi Adi ibn Hatim peygamber aleyhissalatü vesselama diyor ki, o da kendisi de hristiyan zaten. Ya Resulallah diyor biz onlara ibadet etmedik ki. Biz onlara ibadet etmedik ki diyor. Şimdi rab edindiler diyor ya din adamlarını. Rab edindiler deyince bu şöyle anlıyorlar. Herhalde secde ettiler, rükû ettiler. İşte efendim namaz kıldılar onlar için. Herhalde böyle anlıyor. Biz onlara ibadet etmedik ki ya Resulullah diyor. Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor onlar Allah'ın helallerini haram kıldılar. Haramlarını da helal kıldılar. Siz de buna tabi olmadınız mı diyor Peygamber Aleyhissalatu vesselam? O da evet diyor. İşte bu sizin onlara ibadetinizdir diyor. Bu sizin onlara yapmış olduğunuz ibadetinizdir diyor. Demek ki ayet-i kerimenin nası Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın Tirmizi'de, Taberi'de ve Tevbe 31'in hemen bütün tefsirlerinde bulacağınız bu tefsiri Adıb İbn Hatime yapmış olduğu bu tefsir bize şunu gösteriyor. Bir insan velev din adamlarına dahi olsa, bu çok önemli bir nokta. Velev din adamlarına dahi olsa eğer Allah'ın helallerini ve haramlarını değiştirme yetkisini veriyorsa veya emretme helal ve haram nedir aslımızda Yani emretme ve yasaklama bir şeyin serbest olması veyahut da yasak olması demektir. Yasaklama ve emretme serbest bırakma yetkisini Allah'tan başka birine veriyorsa bu din adamıysa dahi insan onu Allah'ın dışında Rab edinmiştir ve onu aynı zamanda ne yapmıştır? Onu aynı zamanda ibadet etmiştir. Bir de din adamlarını bir kenara bırakın. Bu yetki. Oy kullanaraktan yeryüzünün en facir, en fasık insanlarına, en kafir, en mürtet insanlarına veren insanlara hali ne olacaktır acaba? Tabi e, sorun yok çünkü hocalarımız onlara da bir şey bulmuşlar hemen, cennete götürecek bir tren bulmuşlar. Cealet mazerettir. Yani adam oy kullansın. Hani e, bizim Yahudilerde bir anlayış vardır ya, Yahudiler diyorlar ki, نَحْنُ اَبْنَاءُ اللّٰهِ وَاَحِبَّاءُهُ biz Allah'ın sevgili kulları ve biz Allah'ın çocuklarıyız diyorlar. لَنْ تَمَسْتَنَ o illa اَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ Ateş bize sadece bazı günlerde dokunacak. Niye? Çünkü onlar insanlara faziletli kılınmış bir toplumdurlar. Aynı bu Yahudi zihniyeti, Yahudi temayülü aynı şekilde bizim hocalarımızda da belirmeye başladı. Hani Yahudiler bu konuda cehaletleriyle mazur olmadılar. Allah onları cehaletleriyle mazur, mazeretli görmedi. Fakat bizim toplumumuz için böyle değildir. Niye? Çünkü biz şeye inanıyoruz. Biz e, Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'a inanıyoruz. Biz diğer ümmetlere faziletli kılındık. Cennetin en çok ehli aynı Yahudi zihniyeti. Yani hiçbir fark yok arada. O biz de neyiz? Onun için bizim toplumumuz yani tamam Kur'an-ı bu ayet Yahudi ve Hristiyanlar hakkında diyor adam. E bu ayet Mekkel Müşrikler hakkında. E bu ayet Süleyman'ın kavmi hakkında. E bu ayet Belkıs hakkında. Bize ayet yok. Bize ne var sadece Huzeyfe'nin dediği gibi cennete götüren ayetlerin hepsi bize. Yani cennete götürüyorsa ayet bizim ümmete. Cehenneme götürüyorsa ayet biz yapsak da bize değil. Ya Yahudiyedir, ya Hristiyanadır, ya Müşriyedir. İslam'da böyle bir anlayış nedir? İslam'da böyle bir anlayış yoktur. İslam'da insanların derecesi tabakası diye bir şey söz konusu değildir. Dünyalık göreceli kavramlara göre. İslam'da insanlar takvayla dini yaşamalarına göre derece elde ederler. Ve bir insan şirk işliyorsa, şirkin en belirgin şekli nedir? Şirkin en belirgin şekli, İbadeti Allah'tan başkasına yapmaktır. Öyle değil midir? Allah peygambere dahi diyor: "Le in eşrak tale yahbatanna amaluka ve Eğer şirk koşarsan ey Muhammed, yapmış olduğun bütün ameller boşa gider ve sen hüsrana uğrayanlardan olursun diyor. Resulullah aleyhisselatu vesselam'ın gelmiş ve geçmiş günahları affolunmasına rağmen, şirk koşmayacağını hepimiz bilmemize rağmen Allah Azze ve Celle, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle bir hitapta bulunuyor. Şirk koşarsan biz buradan şunu anlıyoruz çok net bir şekilde. Gönderme bize yapılıyor aslında. Yani ben Resulümü ve biraz sonra hemen Allah tüm peygamberlerden bahsediyor. Bazı peygamberlerin ismi geçtikten sonra eğer şirk koşarlarsa la عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Yaptıkları bütün ameller boşa gider diyor. Genelde tüm peygamberlere Özellikle bizim peygamberimize şirk noktasında Allah Azze ve Celle ne yapmamıştır? Hiçbir tolerans tanımamıştır. Niye bize tanısın ki? Yani kendi peygamberlerine dahi böyle sert bir dille, sert bir şekilde konuşan Allah, bize karşı emin olun bu noktada bir tolerans tanımayacaktır. Eğer biri hakimiyet yetkisini, kanun yapma yetkisini, ondan sonra işte helal ve haram yetkisini, işte Allah'ın kanunlarını değiştirme yetkisini, ister direk ağzıyla, ister dolaylı olarak oy kullanma veyahut da işte bunlara destek verme gibi yollarla bir şahsa kuruma partiye vekile veriyorsa bu insan nedir? Bu insan Allah'ın dışında bir varlığa ibadet etmiş, onu Allah'ın dışında rab edinmiş ve bu şekilde eğer önceden Müslümansa mürtet konumuna girmiş, eğer zaten bu itikatta değilse hiçbir zaman Müslüman olmamış ve deden asli müşriklerden asli müşriklerden olarak ne yapmıştır? Asli müşriklerden olarak kalmıştır. Bu da Pratik olarak Tövbe 31'i özellikle örnek verdim ki daha önceki dönemlerde yaşanan böyle bir noktayı hepimiz ne yapalım? Hepimiz e, bilelim. Son olarak Rububiyet Tevhidi ile ilgili vaktimizi de doldurduk zaten. Ee, şöyle bir iki noktaya değinelim yani Rububiyet Tevhidi'ni bitirmeden. Şimdi bizim de ağzımızda çoğu zaman şöyle bir söz ağzımızdan çıkıyor maalesef. Özellikle kitaplarda var olan bir ibare insan diline dolanıyor. Müşrikler rububiyet tevhidini kabul ederlerdi, uluhiyet tevhidini kabul etmezlerdi. Yani bu bizim ağzımızdan da çıkıyor. Bu sözün yani bu da kitaplarda maalesef yaygın olan bir ibare olduğundan dolayı insan bunu daha sonra böyle derin bir şekilde meseleyi düşündüğü zaman, olaya baktığı zaman bu sözün aslının aslının olmadığını görüyor. Müşrikler rububiyet tevhidini kabul etmiyorlar. Müşrikler kesinlikle rububiyet tevhidini hiçbir anlamda teorik olarak da pratik olarak da kabul etmiyorlar. Sadece müşrikler rububiyet tevhidinin bazı kısımlarını kabul ediyorlar. Bu da rububiyet tevhidini kabul ediyorlar denmez buna. Yani hangi müşrik Allah'ın emretme veya nehyetme veya işte Allah'ın hakimiyet ve hükmetme etkisini teori ve pratik olarak kabul etmiştir. <gülüyor> eğer desek ki teoride kabul ediyorlar, pratikte kabul etmiyorlar desek, teoride ulûhiyet tevhidini de kabul ediyorlar. Yani teori ise iş eğer teoriye bakılıyorsa ki İslam'da teorinin hiçbir anlamı yoktur. İslam insanların pratiğine yani zahirine göre hüküm verilir zaman. Ondan dolayı müşrikler böyle değil. Böyle rububiyet tevhidine tam manasıyla iman etmiyorlar. Bunun en büyük delili de Kur'an'ın ilk inen ayetinde Allah'ın rububiyet tevhidine dikkat çekmesidir. Kur'an'ın ilk inen ayetinde Allah'ın rububiyet tevhidine dikkat çekmesidir. İkra Bismi Rabbikellezi halak Yaratan Rabbinin adıyla oku diyor Allah. Yaratan Rabbinin adıyla oku diyor. Şimdi eğer o ayet şöyle gelseydi emin olun birçok müşkin kabul etme ihtimali yüksekti. Yani tabi zahiri sebeplere bakarak söylüyorum. Ee, Al Rabbin adıyla oku ya şey Rabbin adıyla oku diyorum yaratanın adıyla oku yaratanın ikra bi ismi Lәzi Yaratanın adıyla oku deseydi, müşriklerin hepsi kabul edecekti çünkü yaratma sıfatının Allah'a ait olduğunu biliyorlardı. Fakat Allah müşriklerdeki bu parçalı zi parçalayıcı zihniyet, yani Allah'ın Rablığını bir tarafa rızık vermesini, bir tarafa hakimiyetini, uluhiyetini bir tarafa vermesini, bizim aslımızdaki müşriklerin de yapmış olduğu gibi, Allah bu parçalayıcı zihniyeti ne yapıyor? Bütün haline getiriyor. Böyle bir Allah yoktur diyor. İkra, Bismi Rabbikellezi halak. Yaratan, emreden, hükmeden, kainatı düzenleyen, rızık veren, mülkü elinde bulunduran Rabbinnadıyla oku diyor. Ondan dolayı aynı zamanda Kur'an'ın ilk başına da Fatiha suresi konuluyor. Yine Allah'ın rububiyetine işaret eden Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyerekten. Yine aynı zamanda Kur'an'ın son ayetine de ee, insanların Rabbi olan Allah'tan e, insanlardan insanların Rabbi olan Allah'a sığınırım diyerekten Kur'an'ın başında sonunda ve ilk inen ayette Allah Azze ve Celle rububiyet tevhidine dikkat çekiyor. Aynı zamanda Allah bizden söz aldığı zamanda Araf Suresi'ndeki ayette 174 172 174 Allahu alem meşhur mısak ayetinde de Allah Teala ne diyor? Eles tu bi rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu belâ şehidne en takulu yevme kıyameti inne kunna an hâza Onlar da dediler ki evet biz buna şahidiz. Allah bizden bu şekilde söz almıştır. Buna da halk arasında kalu belâ diyorlar biliyorsunuz. Yani kalu belâ dedikleri yerde Allah azze ve celle ne yapmıştır? Bizden söz yani misak ayeti demiş olduğumuz Araf suresindeki ayette bizden söz almıştır. Ondan dolayı yani dediğim gibi bizim ağzımızdan da bazen çıkıyor bu maalesef çünkü bu böyle bir ibareye alışık olma noktasında asla hiçbir müşrik rububiyet tevhidine inanmaz. Yani yani rububiyet tevhidinin sadece bazı cüzlerine inanır. O da nedir? Kendi hayatına ve gidişatına hiçbir şekilde etki etmeyecek olan noktaya ne yapar? Noktaya inanır. Yoksa işte hayata etki edecek olan, hayata düzen verecek olan rububiyetin kısımlarına hiçbir şekilde, hiçbir müşrik, hiçbir zaman inanmamıştır. İkinci önemli nokta, yani bunu da Ehl-i Sünnet'in itikadında genelde getirilen bir noktadır bilin. Allah Kur'an-ı Kerim'de genelde rububiyet tevhidini önce zikreder, sonra bundan uluhiyet tevhidine delil alır. Yani nedir bu? Bu Kur'an-ı Kerim'in bir metodudur. Uluhiyet tevhidi nedir? İbadet tevhididir. İnsanın Allah'ı ibadetlerinde birlemesinin adı uluhiyet tevhididir. Ve insanlar bunun için yaratılmıştır. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye yarattım diyor. Allah Azze ve Celle böyle olunca da Allah Azze ve Celle insanları yaratmıştır, bunun adı rububiyet tevhididir. Herkes rububiyetin bu kısmını kabul ettiğinden, yaratıcılık kısmı yani rububiyetin bir cüzünü tamamını değil kabul ettiğinden Allah önce bunu zikrediyor. Yani sizi yaratan o değil midir? Size rızık veren o değil midir? İnsan hemen diyor o zaman ne oluyor size? Yani şirkten sakınmaz mısınız? Şirkten çekinmez misiniz? Eğer yaratan oysa, rızık veren oysa o zaman ibadette de birlemeniz gereken Allah nedir? İbadette de birlemeniz gereken Allah, Allah'tır diye. Bu aynı zamanda bizim de bir davet metodumuz olabilir Kur'an'ın metoduna uyaraktan. O da nedir? Ee, rububiyet tevhidini zikredip herkesin kabul ettiği noktaları öne sürüp insanlara ikrar ettirip ondan sonra uluhiyet tevhidini ne yapmak, uluhiyet tevhidini ortaya koyup işte ibadet meselesini e, asaca ibadette Allah'ın bilinmesi gerektiği meselesini ne yapmak insanlara zikretmek de e, gerekir. Wa davana da'wana hamdulillahi Rabbi alaamin.